Evet sigara hocam zaman zaman mekruhtur deniyor. Tenzihen mekruhtur, tahrimen mekruhtur veya haramdır diyenler de var. Hı hı. Siz e, <gülüyor> ne diyorsunuz onu da alacağız evet. ama sigara içki kadar haram mıdır demiş bir dostumuz. Efendim şimdi içki kadar haram mıdır sorusu yani doğru bir soru değil. Yani içkiyi Allah Kur'an-ı Kerim'de haram kılıyor. Daha doğrusu şarabı. Üzümden yapılmış şarabı haram kılıyor. Kur'an-ı Kerim'de sadece şarap geçiyor. Ya yölezine eminu innemel hamru diyor mesela. İşte hamır şarap demek. Üzümden yapılıyor. Peygamberimiz de küllü müskirin hamrın. Her sarhoşluk veren şey hamırdır. Küllü hamrin haramı. Her hamır da haramdır diyor. Dolayısıyla sarhoş eden her şey haramdır. Şimdi biz e, sigarayı şeye, e, alkole benzetmeyiz. Mesela Kur'an-ı Kerim'de esrar geçmiyor. Eroin geçmiyor. Afyon geçmiyor. Maruana diye bir e, plas, e, sentetik uyuşturucu var. Bunlar geçmiyor. Ama bunları da siz aldığınız zaman, kullandığınız zaman e, tıpkı alkollü içkiler gibi sizi sarhoş ediyor. Uyuşturuyor. Hatta daha da kötü. Hı hı. Alışkanlık yapıyor. Bunlar da adı, adı sanı Kur'an-ı Kerim'de geçmese bile hamr yani aklı gideren, uyuşturan, haram kılmış bu içkiye e, kıyasla demin okuduğum Peygamberimiz'in hadisinde ifade edilen manaya uygun düştüğü haram diyoruz. Ama sigara farklı bir şey. Yani sigarayla içkiyi mukayese etmemeliyiz. Evet. Şimdi sigaranın hükmünü ne diyeceksiniz? Sigara ilk çıktığı, çıktığı zaman yani ilk kullanılmaya başlandığı zamanlarda Sigara dediğiniz şey nedir? İşte tarla yetişen bir bitki kurutuluyor. O bitkiyi siz böyle e, şey yapıyorsunuz. O, o oluyorsunuz diyelim. E, onu küçük küçük yapıyorsunuz. Sonra bir kağıda sarılıp yakıyorsunuz. Ve duman çıkıyor. İşte bu dışarı duman çıkıyor. Ağzınızdan içeri giriyor. Yani bir yangın olsa şurada o dumanı yutsanız işte onu gibi diyorlar. E, bunu neyin haram olsun dediler. İlk zamanlarda değil mi? Yani ilk çıktığı zaman. Hı -hı. E, Böyle bir düşündüğü zaman hakikaten öyle. Ne var? İşte bir e, otu yakıyorsunuz. Ya ottan çıkan dumanı yutuyorsunuz. Yani siz anız yaksa birisi orada dururken dumanını yutsa tıpkı bunun gibi bir şey hı hı. deniyor. Yani bu mantıkla düşündüğünüz zaman doğru. Ama baktılar ki bu sigara denen şeyle masum bir şey değil. Efendim içerisinde o e, tütünün, tütün bitkisinin içerisinde... Biliyorsunuz mesela hayvanlar tütün bitkisini yemiyor. Evet. Şimdi o tütün bitkisi masum bir şey değil. İçerisinde bir takım zehirli maddeler varmış. Mesela bugün modern tıbbın olduğu günümüzde 2000'den fazla zehirli madde taştığı söyleniyor bu tütünün. Şimdi baktılar ki tütün hakikaten insan sağlığına zarar veriyor. O zaman mekruh demeye başladılar. E nasıl mekruh? Yani tam bilinmiyor zararı. Eh helala yakın mekruh. Tenzihen hmm. mekruh. Sonra dediler ki bu öyle pek masum bir şey benzemiyor. Çok zarar var. Tarime dediler. Şimdi İslam dünyasındaki konuyu tetkik eden alimlerin kahir ekseriyeti efendim sigaranın haram olduğunu söylüyor. Ve şeye de benzetmiyor. Yani alkolle de kıyaslamıyor. Hı -hı. Nedir? Şimdi Allah Kur'an-ı Kerim'de haramların hepsini tek tek saymamış. Evet. Çok az sayıda, sınırlı sayıda haram var ama bir ilke koymuş. Mesela A'raf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Hazreti Peygamber e, dini bize anlatıyor, ayetleri bize tebliğ ediyor. Onun dilinden Es'ad billah ve yuhillu le'l mutayyibati ve yuharrimu aleyhimul habaysa. Peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam insanlara tayyip olan yani iyi, faydalı, güzel olan şeyleri helal kılar. Ve yuharrimül habaysa. habais, habis kelimesinin çoğuldur. Habis olan şeyleri de haram kılar diyor. Demek ki burada biz e, anlıyoruz ki habis haramdır. Habis bir şey habis ise haramdır. Peki habis nedir? Biz hab bir şeyin habis olduğunu ne bileceğiz? Akıl bilecek, tecrübe bilecek, ilim bilecek. Efendim bugün sigaranın yüzlerce hastalığa sebep oldu. Mesela akciğer kanserlerinin, akciğer kanserinin bütün dünyada yüzde 85 ile yüzde 90 sebebinin sigara olduğu. Mesela burger diye bir hastalık var. Yani mesela duman akciğer şey kılcal damarları tıkandığı için mesela adamın ayakları kesiliyor, dizi kesiliyor. İşte kollar kesiyor filan O hastalığın adı. Tek sebebi sigara Koah diye bir hastalık var Akciğer ile ilgili nefes alma Verme sıkıntısı var İşte bronşit veyahut da Asma benzer bir hastalık adı koah Mesela tek sebebi sigara İşte efendim sigaranın işte Kırtlak kanserine sebep oldu, Bronşit'e sebep olduğu daha birçok hastalıklara Sebep olduğu bugün Tecrübe ile bütün dünyada yani Rusya'sında Amerika'sında Avrupa'sında bütün dünyada e, sabit olmuştu. dolayısıyla sigara habis bir şeydir evet yani millet diyor ki efendim Kur'an-ı Kerim'de sigara geçiyor mu? İlla sigaranın adını mı geçmesi lazım? Habistir dolayısıyla habis de e, Kur'an-ı Kerim'de haram kılınmıştır hmm. sigara içmek haramdır Türkçesi içenler günah içiyor derhal bırakıp tövbe etmeleri özeti bu özeti Öyle bu <gülüyor>